Lokman suresi Mekke'de nazil olmuş olup 34 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lâm, Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir. Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekâtı verirler. Ahirette de tam olarak iman ederler. İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar. Öyle insanlar da vardır ki hiçbir delile dayanmaksızın halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda. Sanki onları işiten kendisi değilmiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, son derece kibirli olarak sırtını dönüp uzaklaşır. Onlara gayet acı bir azap verileceğini müjdele. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır. Ebedi kalmak üzere oralara girerler. Allah'ın vade haktır, gerçektir. O aziz ve hakimdir mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. O gökleri, gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik. İşte bunlar, Allah'ın yarattıklarıdır. Peki gösterin bakalım, ondan başkası ne yaratmış doğrusu o zalimler besbelli bir sapıklık içindedirler